Radyonuz Akra FM'den hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Yeni İslam Bilginleri ve İcatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Müzik Değerli dinleyenler, İlim, hiçbir milletin değil, herkesin malıdır. Aynı zamanda bir bütündür ve parçalanamaz. Okullar, ilim yuvası olduğu gibi, camiler de her yaştaki Müslümana hitap eden bir nevi mekteptir. Mademki okul da, cami de birer öğretim yuvasıdır, öyleyse bunların ikisi de ilim temeli üzerine kurulmuştur. Okuldaki ilim başka, camideki daha başka olamaz. Şayet bugünkü tatbikatta bazı farklılıklar varsa, bu da ilmin kendisinde değil, ilmi anlatmaya çalışan sistemde, öğretmenlerde, vaizlerde veya talebelerdedir. Mesela Fatiha suresinin birinci ayetinin yüzlerce manasından biri, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim şeklindedir. Burada alem kelimesini açıklamak için biyoloji, fizik, coğrafya ve astronomi gibi ders kitaplarına iyi bilmek gerekiyor. Çünkü mikroskopların, teleskopların, gözümüzün gördüğü, ayrıca ilmin bildiği alemler iç içedir. İşte Yüce Allah bu alemlerin bütününü yaratıp, tanzim ederek, rızık verip devam ettirdikten sonra öldürür. Yani her şeyin Rabbi, terbiye edeni Allah'tır. Zaten dünyaya gelmeden evvel insan için gerekli olan her şey hazırlanmıştı. Bir bakıma yeryüzü bir saray gibi tanzim edilmişti. Gök kubbeye güneşten bir avize ve yıldızlardan kandiller dizilmişti. Bir başka açıdan bakarsak yeryüzü ziyafet sofrasında meyveler, sebzeler, etler ve tatlılar her şey hazırdı. Değişik açılardan bakmaya devam edersek kuşlar, böcekler ve meltem rüzgarıyla her ses bir ilahi orkestranın parçasıydı. Yeryüzünü büyük bir ezzaneye de benzetebiliriz. Fındık ve limon kendine has ambalajları içinde hastalarını beklerken balda güzel bir dermandı. Böylece gelmemiş olan insanın dertlerine derman hazırlanmıştı. Demek ki insanı yeryüzüne getirecek olan kudret sahibi onun her hususiyetini çok iyi biliyordu. Değerli dinleyenler, Kâinat öyle bir pazardı ki, her şeyin üzerinde yaratanın gizli mührü vardı. O mührü görmek için insan gerekti. Kâinat laboratuvarında çalışacak olan insan gelmeliydi. Ve şu kocaman kâinat, Allah'ın yazdığı bir kitaptı. Bu kitabı insandan başka yaratık okuyamazdı. Kainat müzesini tetkik edecek göz, anlatacak dil ve yazacak eller gerekti. Gerçi hayvanlarda da göz, dil ve el vardı ama bunların hiçbiri insandakilere denk olamazdı. Bir kainat kurulmuştu. Atomdan güneş sistemine, mikroptan gergedana, denizlerden dağlara kadar her şey hazır edilmişti. Bütün bu hazırlıklar insan içindi. İnsan bir sultan gibi bu saraya gelecek, kendisine düşen vazifeleri yapacak ve her şeyden evvel insanca yaşamaya çalışacaktı. Evet, her şey hazırdı ve dünya sarayına insan geliyordu. İlk insanın peygamber olması, insanlık tarihi kadar dinin de eski olduğunu gösterir. Aslında dini insandan, insanı da dinden ayırmak mümkün değil. Nasıl ki içimize acıkmak, sevmek gibi duygular konulmuşsa, inanmak duygusu da aynen öyle yerleştirilmiştir. Hakka inanmayan insan, mutlaka batıla inanacaktır ve batıllardan bir manzume meydana getirecek, günah kozasının içinde kelebek olmaya çalışacaktır. İlim kanunlarını arayan insanın dikkat etmesi gereken şu husus çok önemlidir. İnsan yokken, sular yine kaldırma kuvvetine sahipti. Şimşekler yine çakıyordu, elmalar dalından yere düşüyordu ve gezegenler birbirine çarpmadan yörüngelerinde belirlenmiş hedeflerine doğru yol alıyorlardı. Demek ki insan yaratılmadan önce fizik, kimya, astronomi gibi kitaplardaki kanunlar yaratılmıştı. Hem de halen bizlerin bilmedikleri ve tespit edemedikleri de dahil olmak üzere. Bütün bilginler sonradan gelip bu kanunları bulmuşlar ve bulmaya devam edeceklerdir. Kainatın işleyişini temin eden kanunları koyan, İnsanları yaratan ve bilim kitaplarında, bilginler tarafından kaleme alınmış doneleri hazırlayan kimdi? Niçin dünya yaratılmıştı? Niçin güneş ışık gönderiyor ve niçin dağlardan kopup gelen rüzgarlar şehirlerin pis, kirletilmiş havasını temizliyor? Niçin yerin derinliklerinde petrol hazırlanmış ve niçin medeniyetin temelini teşkil eden mıknatıs yaratılmıştı? Çekirdekteki ağacı, Kökteki maharetleri ve yapraklardaki kimyasal faaliyeti, arı kovanındaki petekte bulunan altıgeni, yumurtadaki haritayı, kainatın bir kitap olduğunu görecek kimdi? Görülüyor ki bir yandan kainat yaratılmış, öte yanda insan kainat mektebinin sınıflarında bitkiler, hayvanlar, denizler ve yıldızlarla ilgili kitapları okumuş ve yazmış. Aynı zamanda bu büyük laboratuvarda tetkiklerini sürdürmüş, gelişme göstererek yücelmiş. Bizlere düşen, ilim sarayının istisnasız bütün bölümlerini gezip görmek, keşfetmek, binlerce kapısı bulunan bu alemin kapılarını bir bir aralayıp, cami ile okulu, seccade ile tezgahı birleştirebilmenin yollarını bulup, içinde bulunduğumuz 21. asırda İslamiyet sarayına geçmişte olduğu gibi ilimle ve teknikle yüceltmektir. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana Kulle biçerler Uyan ey gözlerim Gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim Uyan Burası Akra FM Akra, akra, akra FM Tüm sesler amba güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akşam, akşam, akşam. Değerli dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte İslam dünyasının en büyük filozofunu Fizikle uğraşıp ses olayına açıklık getiren, tıpla uğraşıp unutulmaz etkiler bırakan bir İslam bilginini, Farabi'yi tanımaya çalışacağız. Farabi Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu et el-Farabi'dir. Miladi 873, Hicri 259 senesinde Türkistan'ın Faraf şehrinde, yani bugünkü Kazakistan sınırları içinde eski bir şehir olan Otrar yakınlarındaki Vesic şehrinde doğdu. Batı felsefe âleminde Alfarabius adıyla bilinir. Aslen Türk olup, babasının Vesic kalesi kumandanı olduğunun dışında ailesi hakkında bilgi yoktur. Samaniler Devleti'nin hakimiyetinde önemli bir eğitim ve kültür merkezi konumunda bulunan Farab'da eğitim programının dini, eğitim dilinin ise Arapça olduğu, Farsçanın da kısmen edebiyat dili olarak okutulduğu bilinmekte ve bu ortamda Farabi'nin iyi bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. Ancak ana yurdundaki bu eğitimin ayrıntıları ve hocalarının kimler olduğu hakkında pek bilgi mevcut değil. Farabi'nin buradaki tahsilini tamamladıktan sonra bir süre kadılık yaptığı, fakat ilim ve kültürün tadına varınca kendisini ilme vererek bu yöndeki amacını ve babasının tavsiyesini gerçekleştirmek üzere bilinmeyen bir tarihte, memleketinden ayrılarak hayatı boyunca devam edecek olan bir seyahate başladığı bütün kaynaklar tarafından belirtiliyor. Değerli dinleyenler, Klasik kaynaklarda açık bilgiler bulunmamakla beraber, Farabi'nin bu ilmi eğitim amaçlı seyahati esnasında, önce Buhara, Semerkant, Merv ve Bel gibi kendi bölgesinin veya İran'ın önemli ilim ve kültür merkezlerini ziyaret ettiği, daha sonra 40 yaşları dolaylarında da Bağdat'a vardığı tahmin edilir. Bağdat'ta devrinin en büyük alimlerinden dersler aldı çok çalıştı. Çalışkanlığıyla zekası birleşince, kısa sürede gelişme kaydederek büyük şöhret buldu. Ana dili olan Türkçeden başka Arapça, Farsça, Süryanice, Latince ve Yunanca'yı öğrenmişti. Nesuri bir Hristiyan olan Mütercim ve Şarih, Ebu Biş Meta bin Yunus'tan felsefe mantık alanında dersler aldı. Aristo ve Eflatun'un eserlerini defalarca okudu. Döneminin en büyük dil bilgini Ebu Bekir Serraç'tan gramer derslere aldığı, kendisinin de ona mantık dersi verdiği bilinmektedir. Bundan da karşılıklı olarak birbirlerinden istifade etmiş olmalarından, Farabi'nin daha önce çok iyi yetişmiş olduğunu, mantık okutacak kadar Arapça bildiğini, ancak bu dilin incelikleriyle ilgili bazı meselelerde İbn-i başvurduğunu anlıyoruz. Farabi, daha sonra kendisini tamamen felsefeye verdi ve Yuhanna bin Haylan'la çalıştı. 20 yıl kadar Bağdat'ta oturan ve eserlerinin çoğunu burada kaleme alan filozof, bu şehirde meydana gelen karışıklıklar sebebiyle, hicri 330, miladi 941'de, İşidîler Devleti'nin elinde bulunan Dımaşk'a, yani Şam'a gitti. Daha sonra Hemdanoğullarından Seyfüldevli Ali adlı Türk beyinin, hicri 333, Miladi 944'te önce Halep'i bir yıl sonra da Dımaşk'ı almasıyla onun sevgisini kazanarak himayesine girdi ve oraya yerleşti. İlerlemiş yaşına rağmen Farabi Mısır'a kısa bir seyahat yaptıktan sonra Dımaşk'a döndü ve Recep Hicri 339'da Miladi Aralık 950'de 80 yaşlarında orada vefat etti cenazesine önde gelen 15 devlet büyüğüyle birlikte Emir Seyfüt devle katıldı ve naaşı Babusahir denilen semtin dışında toprağa verildi. İlla Allah'ım Hak olsun hem kalbimiz İlla of tüm sesler onda güzel. Efendim Akrea Efem'de İslam Bilginleri ve İcatları programında ünlü İslam filozofu Farabi'yi anlatmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyenler Farabi kısa boylu, köse sakallı, zayıf, nahif bir bünyeye sahip olup, yaşadığı sürece giydiği Orta Asya Türk kıyafetini hiç değiştirmemişti. Maddi servete değer vermeyen, şöhret ve gösterişten nefret eden, ruh ve ahlak temizliğini her şeyin üstünde tutan bir zahitti. İlim ve sanat adamlarına büyük değer vermesiyle tanınan Seyfü't-Devle, filozofa ikram ve ihsanda bulunarak yüksek bir maaş bağlamak istemişse de, Farabi günlük ihtiyacını karşılayacak dört dirhem gümüş paradan başkasını kabul etmez. Genellikle münzevi bir hayat yaşamayı seven Farabi, hiç evlenmemiş ve mal mülk edinmemiştir. Fırsat buldukça su kıyılarında ve bağlık bahçelik yerlerde gezinir, öğrencileriyle buralarda buluşurdu tahsil Sade adlı eserinde kamil bir filozofun niteliklerinden, öğrenim sırasında karşılaştığı güçlüklere katlanmalı, üstün bir zeka ve kavrayışa sahip bulunmalı, doğruluğu ve doğruları, adaleti ve adil olanları seven, onurlu bir şahsiyet olmalı. Altın, gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli, yeme içme konusunda açgözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalı, doğruya ulaşmak için azim ve iradesi güçlü bulunmalıdır şeklinde söz ederken, adeta kendisini anlatır. Değerli dinleyenler! Eldeki bilgiler ışığında filozofun hayatını bütün yönleriyle aydınlatmak mümkün olmamakla beraber tarihteki ünlü kişilerin adı ve şahsiyeti etrafında her zaman ola gelmiş menkıbeler ağı bilginimiz farabi içinde söz konusudur. Bu menkıbelere daha ziyade filozofun ölümünden 300 yıl kadar sonra kaleme alınan kültür tarihi niteliğindeki kaynaklarda rastlıyoruz. Doğruluğu tam olarak kanıtlanamasa da bunlardan birisi şöyle anlatılıyor. Farabi, ilk defa Seyfüt Devle'nin sarayına hayatı boyunca giyindiği Türk kıyafetiyle girer. Emir kendisine oturmasını söyleyince filozof, ''Benim yerime mi, senin yerine mi?'' diye sorar. Emir'in ondan kendisine layık olan yere oturmasını istemesi üzerine filozof, orada bulunan topluluğu yararak geçip Seyfüt Devle'nin yanına oturur. Bununla da yetinmeyerek onu sıkıştırıp oturduğu yerden kaydırır. Bunun üzerine emir önde gelen devlet büyüklerine, sadece kendi aralarında kullandıkları bir dille Farabi'ye bazı şeyler soracağını belirtir ve cevap vermezlerse edebe aykırı davranan bu ihtiyarı dışarı atmalarını emreder. Konuşulanları anlayan Farabi, aynı dille emire sabretmesini, işin sonunun önemli olduğunu söyler. Seyfüt devle hayrette sen bu dili biliyor musun diye sorunca filozof, ben yetmişten fazla dil bilirim karşılığını verir. Ardından o mecliste bulunan âlemler çeşitli konularda onunla tartışmaya girerler. Farabi hepsine baskın çıkınca susup onu dinlemeye, sonra da defterlerini çıkarıp not almaya başlarlar. Mecliste aldıktan sonra filozofla baş başa gelen Seyfü'de isteği üzerine müzikî topluluğu bazı parçalar çalar. Fakat Farabi hiçbirini beğenmez ve yaptıkları hataları söyler. Yanında taşıdığı tablayı, Sonradan kanun ismi verilen muzluki aletini açarak ona bir düzen verdikten sonra neşeli bir parça çalar ve orada bulunan herkesi güldürüp eğlendirir. Ardından çalgı aletini bir başka şekilde düzenleyerek hüzünlü bir parça çalar ve herkesi ağlatır. Nihayet yeni bir düzen verdiği aletle ağır bir parça çalınca nöbetçilere varıncaya kadar herkes uykuya dalar. Bu sırada farabi de çıkıp gider. Aynı kaynak kanun denilen bu müzik aletini ilk defa Farabi'nin icat ettiğini de yazar. Aynı olay filozofun yaşadığı dönemlerde kaleme alınan İhvan-ı Safa risalelerinde de geçiyor. Ancak orada olayın kahramanından söz edilmiyor. Oysa anlattığımız olayda kahramanın Farabi olduğu vurgulanıyor. Bunun yanı sıra rubab denilen çalgıyı da geliştirip bugünkü şekle soktuğu ayrıca çok sayıda bestesi bulunduğu bazı kayıtlarda geçiyor. Anatılan Mekybe'de yer alan filozofun 70 dil bildiği hususuna gelince şüphesiz bu onun çok dil bildiği anlamında mecazi bir ifade ve abartılmış da olsa bir gerçeği vurguluyor. Zira filozofun Kitab-ı Huruf El Elfazul Mustamele Fil Mantık ve El Musikal Kebir adlı eserinde bazen Arapça bir kelime veya terimin Grekçe, Suryanice, Latince ve Farsça karşılıklarını verdiğine bakılırsa onun ana dilinden başka 5-6 dili az veya çok bildiğini kabul etmek gerekir. Değerli dinleyenler! İslam dünyasında ilk defa Kindiye'nin başlattığı felsefi harekete, kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan uluhiyet, nübüvvet ve ahiret akidesinin yanı sıra, eflatun ve yeni eflatunculuktan aldığı bazı unsurları da katarak seçmeci yanlısı bir sistem kuran Farabi, kazandığı haklı şöhretten dolayı Aristo'dan sonra muallim i saniye unvanıyla anılmıştır. sürekli damlayan su taşı deler özdeyişinden hareketle başarının sırrının belli bir konu üzerinde yoğunlaşmada olduğunu belirtir. Farabi ruhunu ve ahlakını arındırma kaygısı taşımayan ve sadece teorik bilgilerle yetinen kimseye sahte filozof diyordu. Zira ona göre felsefe yapan kimsenin en son amacı önce kendi ahlakını sonra ailesinin ve ülkesindekilerin ahlaki durumlarını düzeltip iyileştirmek olmalıdır. Bu konuda farabi, felsefe öğrencilerine şu ötlerde bulunur. Gerçeğe ulaşabilmek için, her şeyden önce haz ve şehvet duygusunu yenerek ahlakını düzeltmeli, sağlam bir iradeye sahip olmak için zihni melekelerini geliştirip güçlendirmeli, hırs derecesinde bir istekle sürekli çalışmalı, başlıca meşguliyet alanı ilim olmalıdır. sen bu horo laf demek etir eren hakkı bilmezsen, bu horo laf demek etir yerimiz herkes edece horursun uçtan uca 28 herkes okursun uçtan uca sen elif dersin hoca ne dedim? Sen elin dersin hoca. Manası ne demekti? Jonas demreder hoca. İstersen var bin haccam. Jonas demreder hoca. İstersen var bin haccam. Derbisinden iyi can bir gö. Belgesinden bir gönüle girmektir. Radyoculuğun Yüzakı Akra. Akra. Akra. Akra. Akra. Akra Akra Değerli dinleyenler, Farabi'ye göre her insan iyiliğe ve kötülüğe eşit ölçüde yatkın olarak doğar. Şüphesiz bu durum, ahlak konusunda eğitimin ve alışkanlıkların son derece önemli olduğunu göstermektedir. Her şeyden önce ahlak pratik bir ilim olduğu için yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Nasıl ki herhangi bir sanatı öğrenip o konuda gerekli beceriyi kazanmak için çok alıştırma yapmaya ve tekrara ihtiyaç varsa, ahlaklı olabilmek için de iyi ve güzel davranışları benimseyip onları huy ve ikinci bir karakter haline getirmeye ihtiyaç var. Buradan yola çıkarak insanların oluşturduğu ve insanların birlikte yaşamalarında yönetim, sevk ve idare işlevini üstlenen faziletli devletin ideal başkanında Farabi şu nitelikleri arar. Mükemmel bir fiziki yapı, sağlıklı anlama ve değerlendirme yeteneği, güçlü hafıza, kıvrak zeka, ifade ve üslup güzelliği, bilim sevgisi ve tutkusu, yeme-içme-oyun-eğlence ve geçici kaba kabahazlara düşkün olmama, doğruluk ve dürüstlük sevgisi, kişilik sahibi ve insanlık onuruna düşkün olma, adalet sevgisi, kararlılık ve uygulama cesareti, gönül zenginliği ve tok gözlülük. Bu on iki temel niteliğe sahip bulunan bir kimse, hem erdemli devletin, hem milletin, hem de bütün yeryüzünün reisi ve imamıdır. Farabi'nin faziletli bir toplum meydana getirmek üzere tasarımını verdiği erdemli devletin, Eflatun'un ütopik devletinin izlerini taşıdığında şüphe yoktur. Filozofların, kral ve kralların filozof olmasını öneren Eflatun'dan farklı olarak Farabi, kişinin dünya ve ahiret mutluluğunu ve toplumun dirlik ve düzenlediğini sağlayacak bir nizam vaat eden, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu hayat tarzına da dikkate alarak ilk reis, ve iman diye nitelediği ideal devlet başkanının şahsında yani İslam halifelerinde Hazreti Peygamberle filozofun üstün özelliklerini birleştirmek istemiştir. İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren, matematik, botanik, tıp, musiki, felsefe ve mantık alanında eserler yazmış Ünlü İslam filozofu ve alimi Farabi, ilimlerin sınıflandırılması ve mantık alanında da kendine özgü yöntemler kullanır. İlimleri sırasıyla 1. dil, sarf ve nahiv, 2. mantık, Orakonun kapsamında yer alan 8 kitap, 3. Matematik, yani aritmetik, geometri, optik, astronomi, müzik, mekanik. 4. Fizik ve metafizik. Burada fizikten maksat, Aristo'nun tabiat ilimler alanındaki 8 kitabı. 5. Medeni ilimler. Ahlak, siyaset, fıkıh, kelam şeklinde 5 başlık altında sınıflandırdı. Farabi'nin bu yeni metodu, Avrupalı bilginler tarafından... 13. asırda kabul görerek, izahlarını bunlara dayandırmaya başladılar. Fizik alanında da önemli çalışmalar yapan Farabi, sesin fiziki açıklamasını yapan ilk âlemdir. Yaptığı deneyler sonucunda titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tespit etti. Farabi bu keşfi sonucu, müziki aletlerinin yapımında gerekli kuralları da bulmuş oldu. Fizik konusunda da i̇hsâ Ulum, yani ilimler Ansiklopedisi isimli eseri kaleme alarak devrinin bütün fizik ilimlerini bunda özetledi. Değerli dinleyenler, Farabi tıp alanında da yaptığı çalışmalarda sağlıklı bir bedene sahip olmak için neler yapılması gerektiğini araştırarak bu doğrultuda tıp ilmi için yedi esası saptadı özellikle insan bedenindeki bütün organların tanınması, hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi, bunların teşhislerinde yardımcı olacak belirtilerin bilinmesi, tıp aletlerini ve bu aletlerin nasıl kullanılacağının bilinmesi, ilaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olunması konularına öncelik verdi. Farabi'nin fizyoloji görüşüne göre kalp, bütün organların çalışma kaynağıdır. Gövdeye sıcaklığı, hareket gücünü veren kalptir. Beyin, kalbin çalışmalarına bağlıdır. Kalpten çıkan ruh, yani nefes, bütün gövdeye yayılır. Sinirler aldıkları sinyallerle adeleleri hareket ettirir. Beyinle kalp karşılıklı olarak birbirlerine yardım ederler. Üstün bir zeka ve kabiliyete sahip olduğu bilinen Farabi, tam bir felsefeciydi. Yunan felsefesini en ince ayrıntılarına kadar inceleyerek Aristo ve Eflatun'un eserlerinde öne sürülen düşünce ve fikirleri birbirine uydurmaya çalıştı. Sonradan batı aleminde bilhassa bu çalışmalarıyla tanınarak eserlerine büyük bir itibar gösterildi ve Aristo'dan sonra gelen bir felsefeci olarak kabul edildi. Eskiyi yeni felsefeye ustalıkla aktardı. Böylece madde, mana, kainat, ölüm ve sonrası gibi temel konularda İslamiyet'in bildirdikleri karşısında tam bir acz ve şaşkınlığa düşen batı alemine, eski Yunan filozoflarını hatırlatarak onların fikirlerini öğretti. Montesquieu, Spinoza gibi batılı filozoflarla birçok ilim dalında birçok bilgin Farabi'nin eserlerinin tesirinde kaldılar. Buna rağmen tenkitlere uğramaktan da kurtulamadı. İslam dünyasında ve İslam alimleri yanında din ve felsefeyi birleştirmek arzusu peygamberlerle eski Yunan filozoflarına bir tutmak belki bazı konularda filozofları öne geçirmek isteği yüzünden hiç itibar görmedi. Çarşı. Let's play. Bağınız ve gönlünüz Akre Efendim. Değerli dinleyenler, radyonuz Akre Efendide İslam Bilginleri ve İcatları programında ünlü Müslüman filozof ve bilgin Farabi'yi anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, Farabi hakkında çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Bunlardan batı kaynaklı olanlardan met edilmiş, İslam alimlerinin eserlerinde ise fikirlerinin yanlış ve bozuk yerleri teşhir ve ispat edilmiştir. Bunun temelinde de felsefe ile din arasındaki ayrılıklar yatar. Farabi'nin yetiştirdiği talebelerden başlıcaları Zekeriya bin Adi ve Süleyman İcistanidir. İbn Rüşt, İbn Hazm ve İbn Sina da Farabi'nin eserlerinin tesirinde kalarak yetişirler. Yazdığı eserler ders kitabı olarak uzun süre okutulan Farabi, yalnızca İslam alimlerini değil, kendisinden sonra gelen birçok batılı bilim adamını da etkiledi. Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanında birçok kitap yazan Farabi'den geriye büyük küçük yüzden fazla eser kalmıştır. Zamanla çeşitli araştırmalara konu olan bu eserlerin bir kısmı Latince, İbranice, Türkçe, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusçaya tercüme edilmişse de, klasik kaynaklardan modern araştırmalara kadar, gerek bu eserlerin sayısı, gerekse isimleri üzerindeki tereddütler henüz giderilebilmiş değildir. Mesela filozofun çağdaşı olan İbn-ül Nedim'in El-Fihristin'deki eser sayısı 7, Kadı Said'in Tabakatül Ümeminde 4, İbnül Kıtfî'nin İhbarul Ulema adlı eserinde 74, İbn Ebu Usaybiyân'ın Uyûnül Enba adlı eserinde 113'tür. Özellikle bunlardan önemli bir kısmının günümüze kadar ulaşmadığı dikkate alınırsa, bu konuda güvenilir bir eser listesi hazırlamanın güçlüğü ortaya çıkar. Farabi'nin günümüze kadar gelen önemli eserleri şunlardır. 1. El-Medînetül Fâzıla Farabi'nin bu eseri, onun felsefi doktrinini ana hatlarıyla ortaya koyan en olgun eseri sayılır. Nafiz Danışman ve Ahmet Arslan tarafından ilk defa Türkçe'ye çevrildi. 2. Es-Siyâsetül Medenîye Bu eser, Mebadiül Mevcuda tadıyla da anılır. El-Medînetül Fâzıla ile bu iki kitap muhteva bakımından birbirini tamamlar mahiyettedir. Eseri Esiyasetül es Medeniye veya Mebadül Mevcudat başlığı altında Mehmet Aydın, Abdülkadir Şener ve Rami Ayaz Türkiye'ye çevirmişlerdir. 3. Kitabül Mille İki bölüme ayrılan eserin birinci bölümünde genel olarak din-felsefe ilişkisi üzerinde durulur. Bu kısım El Medinetül Fazıl'a ve Esiyasetül es Medeniye'deki bilgilerin adeta bir tekrarı gibidir. İkinci bölüm ise i̇hsâ medeni ulumdaki başlığını taşıyan 5. Faslın büyük ölçüde tekrarı mahiyetindedir. 4. İhsâ-ül-Ulum Filozofun ilimlerin tasnifine dair bu eserin 5. faslı, fil ilm -il medeni Medenî ve ilmil il Fıkıh ve ilmil kelam Kelâm başlığı altında, çeşitli kütüphane kataloglarında müstakil bir kitap olarak yer alır. Ahmet Ateş tarafından ilimlerin sayımı adıyla Türkçe'ye çevrildi. 5. Tahsil Sus Saade Bazı kaynaklarda Neylüs Saat şeklinde de anılan eserde, filozofun içtimai, siyasi ve ahlaki problemleri bir arada işlediği görülür. İçinde ilimler tasnifine de yer verilmiştir. Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamüddin Bursan tarafından Türkçeye çevrilen eseri ayrıca Hüseyin Atay Mutluluğu Kazanma başlığıyla tercüme ederek Farabi'nin üç eseri içinde yayınlamıştır. 6 et Ala Sebil-i Mutluluk ahlakını konu alan bu eser, muhtevası itibariyle bir öncekinin devamı mahiyetindedir. Etmenbi hala Esbab-ı Sade olarak da anılan kitap, Hilmi Ziya Ülken ve Kıvamettin Bursan tarafından Türkçeye çevrildi. 7 Fususul Medeni. Farabi'nin başta siyaset ve ahlak olmak üzere çeşitli meselelere dair görüşlerinin kısa fasıllar halinde ifadesinden ibaret olan bu eseri Hanifi Özcan Hususül Medeni Siyaset Felsefesine Dair Görüşler başlığıyla Türkçeye çevirdi. 8. Ercem Beyne Reyil Hakimein Eflatun ile Aristo'nun görüşlerini uzlaştırmak amacıyla kaleme alınmış, iki filozofun ortak bir noktada birleşebilecekleri ispat edilmeye çalışılmıştır. Eser Mahmud Kaya tarafından, Eflatunla Aristoteles'in görüşlerinin uzlaştırılması başlığıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. 9 El ibanean Garazi Aristotalis fi Kitab-ı Mabadet Tabia. Farabi 4 sayfa tutan bu risaleyi Aristo'nun Metafizika adlı eserini tanıtmak amacıyla kaleme almıştır. 10 Manil Akl. Kaynaklarda isminin başına kitap, risale ve makale kelimeleri getirilerek zikredilen bu eserde Farabi akıl teriminin 6 ayrı anlamı bulunduğunu söyler. Eser Hirmiziya ülken ve Kıvamüddin Bursan tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 11 Fussul Hiken Farabi'nin eserleri arasında üzerine en çok şerh yazılanıdır. 12 Felsefetü Aristotalis Aristo'nun ahlak ve siyaset dışındaki eserlerinin bir kriti mahiyetinde olup, Muhsin Mehdi tarafından tenkitli neşri yapılmış ve Hüseyin Atay tarafından Türkçeye çevrilerek, Farabi'nin üç eseri içinde yayınlanmıştır. 13. Felsefetü Eflatun Eflatun felsefesini tanıtmak amacıyla kaleme alınan eseri, önce Franz Rosenthal ve Richard Rudolf Walzer neşretmiş, daha sonra da Abdurrahman Bedevi tarafından, Eflatun Filislam içinde yayınlanmıştır. Eser Hüseyin Atay tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Ve daha burada sayamayacağımız pek çok kitabı Türkçe ve farklı dillere çevrilmiştir. Değerli dinleyenler! Böylece bir İslam bilginleri ve icatları programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında, Akre frekanslarında buluşmak dileğiyle şen ve esen kalınız efendim. 19 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla 1048'de yapılmış Mekanik Güneş ve Ay Takvimi